1904, numaralı konu, İbn Ömer, R.A. ile Ensardan bir kişinin Hazreti Ömer'i rüyalarında görmeleri, evet, İbn Ömer şöyle anlatıyor, babam Ömer'in akıbetini öğrenmeyi her şeyden çok istiyordum, bir gece rüyamda bir kas gördüm ve onun kime ait olduğunu sordum, Ömer bin Hattab'a ait olduğunu söylediler, tam o sırada babam Ömer kasın kapısında göründü, yeni yıkanmış gibiydi ve sırtında da bir havlu vardı, nasıl olduğunu sordum, şöyle cevap verdi, çok iyiyim, eğer Gafur ve rahim olan bir Rabb'i ile karşılaşmasaydım tahtım devrilecekti. Sonra da bana sizden ayrılalı ne kadar oluyor diye sordu. 12 sene olduğunu söylediğimde de hesaptan daha yeni kurtulabildim dedi. Salim bin Abdullah şöyle anlatıyor. Allah Teala'ya Hazreti Ömer'i bana rüyamda göstermesi için yalvardım. Fakat ancak on sene sonra görebildim, alnındaki terleri siliyordu, ey müminlerin emiri, ne yapıyorsunuz, nasılsınız, diye sorduğumda şunları söyledi, hesaptan daha yeni kurtuldum, eğer Allah'ın rahmeti olmasaydı helak olacaktım.